Merhaba, Rusya'da Kuzey Kutbu bölgesinde petrol arama faaliyetlerini protesto ederken tutuklanan 28 Greenpeace eylemcisi ve 2 gazetecinin 5'inin daha kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi. St. Petersburg'daki mahkeme iki Arjantinli, bir Brezilyalı, bir Yeni Zelandalı ve bir Polonyalı sanığın kişi başına yaklaşık 60 bin dolar kefalet karşılığında tahliye edileceğini duyurdu. Mahkeme 18 Kasım gününde 3 Rus hakkında aynı karar vermişti. Avustralya'da Colin Russell'ın ise tutukluluk süresi uzatıldı. Aralarında Türk vatandaşı Gizem Akan'ın da bulunduğu diğer tutukluların duruşmaları ise bu hafta içinde yapılacak. 28 Greenpeace eylemcisi ve onlara eşlik eden iki haberci yaklaşık iki aydır tutuklu bulunuyor. Kuzey kutbunu petrol şirketlerinden korumaya çalışan tutuklular holiganizmle suçlanmış ve St. Petersburg'a nakledilmişti. Kuzey kutbunu tehlikeye atan suçlular ise serbest dolaşıyor şu anda. Bırakın yenilerini, mevcut petrol rezervleri yakılırsa gezegenimiz ortalama 6 santigrat derece ısınır ve bu da dünyanın sonu olur. Dünyanın sonunu hazırlayan fosil yakıt endüstrilerinin ve bunlara izin veren politikacıların acilen insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmaya başlamaları gerekiyor. Yerli tohumun yasaklandığı alan satan ve kullananın hapse gireceği ile ilgili haberler üzerine Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği yerli tohumla ilgili gerçekler açıklamasını yayınladı. Türkiye'de çiftçilerin ticarete konu olmamak kaydıyla ve konu olmayacak miktarda kayıt altına alınmamış kendilerine ait yerel tohumları ekmesi ve tohumlarını başka çiftçilerle takas etmesinin serbest olduğu belirtildi. Ancak satmak üzere yerel tohum üretimi yapmak bunlar kayda alınmadıkça yasal olarak mümkün değil. İstuzu kumsalını kurtarma platformu İstuzu sahiline Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılmak istenen hastaneye karşı çağrı yaptı. Platform tarafından yapılan açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde İstuzu kumsalına ait yeni imar planlarını onayladığı ve Dalyan Belediyesi'ne gönderdiği iddia edildi. Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi Dekamer bir süre önce İstuzu plajında 20 metre boyunda 19 metre eninde Karetta Karetta görünümünde Deniz Kaplumbağaları Hastanesi yapmak için çalışmaya başlamıştı. 20 metre boyunda 19 metre eninde yapılması planlanan Dev Karetta Karetta görünümündeki Deniz Kaplumbağaları Hastanesi ise Çevrecilerin tepkisini çekmişti. İstuzu Kumsalını Kurtarma Platformu tarafından yapılan açıklamada durumun önemine dikkat çekilerek şöyle denildi. Pamukkale Üniversitesi rektörlüğü 3-4 yıl süren çabaları sonucunda İstuzu Gölü çevresindeki 22 bin metrekare orman alanının tahsisini almak üzere. Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi adı verilen bu yapıda kendilerini deniz kaplumbağalarını korumaya adamış bilim adamlarımızın deniz manzaralı ofisleri, kumsala gelen turistlerin para karşılığı bilgi aldıkları seyir terasları ve hediyelik eşya satış reyonları ile bir ziyaretçi merkezi. Yer alması planlanıyor. Platform yaptığı açıklamada deniz kaplumbağaları merkezine iz tuzu kumsalı dışında yere yapıldığı takdirde karşı olmadıklarını hatta desteklediklerini ifade etti. Ve soruna çözüm olarak merkezin iz tuzu sahili dışında hazine arazilerine yapılmasını önerdi. Açıklamada iz tuzu kumsalı deniz kaplumbağalarının ve onların varlığına saygı duyan, zarar vermemeye özen gösteren tüm insanlarındır. Deniz kaplumbağalarından kazanç elde etmek isteyenlerin kurtarıyorum diyerek onlara zarar verenlerin değil. Haydi iz kumsalına bir daha kurtaralım denildi. Slow food fikir sahibi damaklar sürdürülebilir balıkçılığın önündeki en büyük engellerden biri olan gırgır ile avcılığın yasaklanması için bir kampanya başlattı. Yok olmanın eşiğindeki balıklardan biri olan düferlerin korunması için başlatan kampanyaya yetkililerden İstanbul Boğazı'nda gırgır diye tabir edilen balık avlama yönteminin yasaklanmasını istiyor. Change.org platformu üzerinde başlatan imza kampanyasının metninde İstanbul Yeni Kapı su ürünleri halinden denetim yetersiz olduğu, sahil güvenlik kurumu tarafından denizlerin kontrolünün tam yapılmadığı da gene aynı tezgahlardan belli olmaktadır. Kimsenin korkusu olmadığı gibi denetim yükümlülüğü bir kurumdan diğerine sürekli atılmakta, her kurumun ilgilisi tarafından yasadan imkanlara her türlü mazeret ilan edilmek. Ancak gene ve yine boy altı yani yavru boy lüferler tezgahlarda yer bulabilmektedir denildi balıklarımızın ve denizlerimizin geleceği için kampanyaya destek olmak isterseniz change.org adresine ziyaret edebilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.